Rahman ve Rahim Allah'ın adıyla La İlahe İllallah Allah'tan başka hiçbir ilah yoktur O birdir ve ortağı yoktur Mülk bütünüyle O'nundur Hamd de O'na mahsustur Şehadet ederim ki Allah'tan başka bir ilah yoktur ve yine şehadet ederim ki Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem onun kulu ve resulüdür. Şehadet ederim ki Allah'tan başka bir ilah yoktur. Allah tektir ve şeriki bulunmaz. Şehadet ederim ki Muhammed aleyhissalatu vesselam onun kulu ve elçisidir. İsa aleyhisselam da Allah'ın kulu, kullarından bir kadının oğlu, Hazreti Meryem'e ilka ettiği bir kelimesi ve ondan gelen bir ruhtur. Muhakkak ki, cennet hak, cehennem de haktır. Sübhandır Allah! Her türlü eksiklikten münezzehtir. Yüce şanına yaraşır şekilde hamd olsun ona. Azamet tahtının, o yegane sultanı En güzel şekilde tesbih'e layıktır Yüce Allah'ı Kendisine mahsus Ham dile Mahlukatı adedince Zatının hoşnutluğu kadar Arşının ağırlığı Ve kelimelerinin mürekkepleri Miktarınca tesbih ederim Allah'ı Mahlukatı sayısınca Tesbih ederim Allah'ı Zatının hoşnutluğu kadar tesbih ederim. Allah'ı arşının ağırlığınca tesbih ederim. Allah'ı kelimelerinin mürekkepleri kadar tesbih ederim. Sema'daki mahlukatı adedince, Sübhanallah. Arzda yarattıkları sayısınca, Sübhanallah. Sema ve arz arasındakiler sayısınca, Sübhanallah. Yarattığı, yaratıyor olduğu ve yaratacağı varlıklar adedince, Sübhanallah. Gökte yarattıkları sayısınca, Allahu Ekber. Arzda yarattıkları sayısınca, Allahu Ekber. Arz ve sema arasındakiler adedince, Allahu Ekber. Yarattığı, yaratıyor olduğu. Ve yaratacağı mevcudat adedince Allahu ekber. Semada yarattığı mahlukat adedince elhamdülillah. Yeryüzündeki mahlukat sayısınca elhamdülillah. Yerler ve gökler arasındakiler sayısınca elhamdülillah. Yarattığı, yaratıyor olduğu ve yaratacağı şeyler adedince Elhamdülillah. Semada yarattığı varlıklar adedince, La ilahe illallah. Yeryüzünde var ettiği mevcudat adedince, La ilahe illallah. Yer ve gök arasında olanlar sayısınca, La ilahe illallah. Yarattığı, yaratıyor olduğu, ...ve yaratacağı her şey adedince la ilaha illallah semadaki varlıklar adedince la havle ve la kuvvete illa billah yerküredeki varlıklar adedince la havle ve la kuvvete illa billah sema ve yerküre arasındaki bütün mevcudat sayısınca La havle ve la kuvvete illa billah Yarattığı, yaratıyor olduğu ve yaratacağı ne varsa hepsi sayısınca La havle ve la kuvvete illa billah Mahlukatı sayısınca Allah Yarattıkları dolusunca Allah Sema ve arzdakiler adedince Süpahan Allah, yer ve göktekiler dolusunca Süpahan Allah. Kitabında sayıp ortaya koyduğu şeyler adedince Süpahan Allah. Kitabında saydıkları dolusunca Süpahan Allah. Her şey adedince Süpahan Allah. Her şey dolusunca Süpahan Allah. Mahlukatı sayısınca Elhamdülillah. Yarattıkları dolusunca elhamdülillah. Sema ve arzdakiler adedince elhamdülillah. Arz ve semadakiler dolusunca elhamdülillah. Kitabının sayıp ortaya koyduğu şeyler adedince elhamdülillah. Kitabının saydıkları dolusunca elhamdülillah. Her şey adedince elhamdülillah her şey dolusunca elhamdülillah mahlukatı sayısınca Allahu ekber yarattıkları dolusunca Allahu ekber sema ve azdakiler adedince Allahu ekber yer ve göktekiler dolusunca Allahu ekber kitabında sayıp ortaya koyduğu şeyler adedince Allahu Ekber Kitabında saydıkları dolusunca Allahu Ekber Her şey adedince Allahu Ekber Her şey dolusunca Allahu Ekber Sübhandır Allah Bütün hamdü senalar Allah'adır Allah'tan başka ilah yoktur Büyük Allah. Rabbim, yarlığa beni ve tevbemi kabul buyur. Hiç şüphesiz sen tevab rahim rahimsin. Allah'ım, mağfiretini diliyor ve sana tevbe ediyorum. Allah'ım, senden dünyada ve ahirette af ve afiyet diliyorum. Ey merhametliler merhametlisi, Celal ve ikram sahibi Rabbim, Dünyada ve ahirette af ve afiyet ihsan eyle. Allah bize yeter. O ne güzel vekildir. O ne güzel Mevla ve ne güzel yardımcıdır. Salih ameller işleyebilmek, ve günahlardan uzak durabilmek gibi güç ve kuvvet gerektiren her halimiz ve her işimizde lazım olan güç ve kuvvet ancak Allah'ın lütfuyladır. Allah'ım, Efendimiz Hazreti Muhammed'e ve O'nun Nebi ve Resul kardeşlerine mahlukatın sayısınca ulu zatının rızası, arşının ağırlığı ve kelimelerinin mürekkepleri miktarınca salat eyle. Allah'ım, Efendimiz Hazreti Muhammed'e ve aline, senin ölçüler üstü kemalin ölçüsünde o kemale yaraşır ve nebi Ekrem Efendimiz'in senin nezdindeki büyüklüğüne uygun şekilde salat eyle. Allah'ım, tembellikten, düşkünlük derecesine varan ihtiyarlıktan, borç altında ezilmekten ve günahlardan sana sığınıyorum. Cehennem azabından ve fitnesinden, zenginlik ve fakirlik fitnelerinin şerrinden ve mesih Deccal'in fitnesinin şerrinden de sana iltica ediyorum. Allah'ım, hatalarımı kar ve dolu suyuyla yıka, Beyaz elbisenin kirlerden arındığı gibi, Kalbimi günahlardan arındır, Ve benimle günahlarımın arasını, Doğuyla batının arasını ayırdığın gibi ayır. Allah'ım, Aciz düşmekten, Tembel yaşamaktan, Korkak davranmaktan, Ve kocamaktan, Sana sığınır Kabir azabından, ...sana iltica ediyor, hayatın ve ölümün fitnelerinden de yine sana sığmıyorum. Allah'ım, kalp katılığından, gafletten, fakirlikten, zillet ve meskenetten sana sığınırım. Fakirlikten, küfür ve nankörlükten, fısktan, ihtilaf çıkarmaktan... Süm'a ve riyadan kulluğumu başkalarının duyup görmesine bağlamaktan da sana sığınırım. Sağırlık, dilsizlik, delilik ve cüzam gibi ağır hastalıklardan da yine sadece sana iltica ediyorum. Allah'ım, gücümün zayıflığını, çaresizliğimi ve insanlarca önemsenmeyişimi sana arz ediyorum Allah'ım Nefsimi takvayla Temizle Onu temizleyecek olan Şüphesiz yalnız sensin Sen Onun velisi Ve mevlasısın Allah'ım Fayda vermeyen ilimden Ürpermeyen kalpten Doyma bilmeyen Nefisten Ve icabet edilmeyen duadan sana sığınıyorum. İşlediğim ve işlemediğim amellerin şerrinden sana sığınıyorum Allah'ım. Allah'ım, bildiklerim ve bilmediklerimin şerrinden de yine senin rahmetine iltica ediyorum. Ey rahman Rahim, Celal ve ikram sahibi, Hayyuk hayyum olan Allah'ım, Nimetinin zevalinden, afiyetinin değişmesinden, Azabının ansızın gelip çatmasından ve her türlü gazabından sana sığınıyorum. Allah'ım, enkaz altında kalmaktan sana sığınırım. Düşmekten ve yuvarlanmaktan sana sığınırım. Boğulmaktan, yanmaktan, kocamaktan sana sığınırım. Ölüm esnasında şeytanın çarpmasından sana sığınırım. Yılan ve akrep gibi hayvanlar tarafından sokulmuş olarak ölmekten de yine sana sığınırım. Allah'ım, Uy amel, arzu ve hastalıkların kötü olanlarından sana sığınırım. Allah'ım, borca batmaktan, düşmanın galebesinden ve insanların başıma gelen musibetlere sevinmesinden sana sığınırım. Her türlü üzüntü, tasa, acizlik, tembellik, korkaklık, cimrilikten yine borç altında ezilmek ve insanlara mağlup olmaktan sana sığınıyorum faydasız ilimden, ürperti duymayan kalpten, işitilmeyen duadan, doymayan nefisten, açlıktan ki o ne kötü bir arkadaştır, hıyanetten ki o ne kötü bir sırdaştır, tembellikten, korkaklıktan, cimrilikten, kocamaktan, erzeli ömre düşüp bunamaktan, Deccal fitnesinden, kabir azabından, hayatın ve ölümün fitnesinden Sana sığmıyorum Allah'ım Allah'ım Senden her zaman ahu eninlerle yakaran Sana karşı saygıyla dop dolu ve her zaman Senin yoluna yönelen kalplerle dileniyoruz Allah'ım Senden rahmetini celp edecek şeyleri, mağfiretinin vesilelerini, her türlü günahtan uzak durmayı, her türlü iyiliğe muvaffak kılınmayı, cennete nail ve cehennemden azat olmayı diliyoruz. Ne olur? Bilerek ya da bilmeyerek işlediğim bütün günahlarımı bağışla Allah. Ne olur? Bilerek ya da bilmeyerek işlediğim bütün günahlarımı bağışla Allah'ım. Allah'ım, senden yapıp ettiklerimde beni en doğruya hidayet etmeni diliyor ve nefsimin şerrinden sana sığmıyorum. Allah'ım, beni aziz kıl, eksiklerimi gider, bana rızık ihsan et. Beni salih amellere ve güzel ahlaka ilet. İlet ki bunların salih olanına ancak sen iletir, kötülerinden de ancak sen uzak tutarsın. Allah'ım cüzzam ve benzeri kötü hastalıklardan sana sığınıyorum. Allah'ım ciddi ya da şaka olarak hataen veya bilerek yaptığım kusurlarımı İşlediğim günahlarımı mağfiret buyur. Biliyorum ki o kusurların hepsi bende vardır. Beni ihsanlarının bereketinden mahrum etme. Mahrum ettiklerinle de imtihan eyleme. Allah'ım günahlarımızı, zulüm ve haksızlıklarımızı şakayla ya da ciddi olarak hasten veya hata yoluyla işlediğimiz kusurlarımızı mağfiret eyle. Bütün kusurlarımızı bağışla. Bağışla ki o kusurların hepsi bizde vardır. Allah'ım her işimin esası olan dinimi, içinde geçimim olan dünyamı ve döneceğim yer olan ahiretimi ıslah buyur. Hayatımı, her türlü hayırları arttırmaya, ölümümü de bütün şerlerden kurtulup huzura ermeye vesile eyle. Allah'ım, yaşamam hayırlı olduğu müddetçe beni yaşat. Vefatım hayırlı olduğunda da, verdiğin can emanetini al. Rabbim, lehimde olan hususlarda bana inayet et, Aleyhime olacak şeylerde değil, Bana yardım et, Düşmanlarıma değil, Düşmanlarımın benim için hazırladıkları tuzakları boz, Ve onlara aleyhimde tekrar komplo kurma imkanı verme, Beni dost doğru yola ilet, Ve o yolda yürümeyi benim için kolaylaştır, Haddini aşanlara karşı da, her zaman yanımda ol. Allah'ım, beni, seni çok zikreden, sana çok şükreden, çok saygılı, çok itaatkar, çok yakaran, çok huşulu ve durmadan ahu eninle huzurunda yalvaran kullarından eyle. Rabbim, tevbemi kabul buyur, Günahımı yıka, duama icabet et, delilimi güçlendir, kalbime hidayet, dilime de istikamet ver ve sinemdeki kin ve nefreti söküp al. Allah'ım, Senden beni işimde sebatkar ve doğru yolda azimli kılmanı diliyorum. İçimi nimetlerine karşı şükür hisleriyle doldur ve kulluğumu en güzel şekilde yerine getirmeye beni muvaffık kıl. Bana hep doğruyu söyleyen bir dil ve selim bir kalp ihsan buyur. Bildiğin şeylerin şerrinden sana sığınıyor, onların hayrını senden diliyor, malumun olan kusurlarımdan dolayı senin mağfiretini talep ediyorum. Şüphesiz ki sen, Gayb alemlerini de bilen yegane zatsın. Allah'ım, Bana varlığımın gayesini talim buyur, Ve beni nefsimin şerrinden koru. Allah'ım, Senden beni hayırlı işlere muvaffak kılmanı, Kötülüklerden uzak tutmanı, Fakirleri bana sevdirmeni, mağfiret ve merhametinle beni sarıp sarmalamanı ve insanları fitnelerle imtihan etmeyi murat buyurduğunda o fitnelere düçar kalmadan bendeki can emanetini almanı diliyorum. Ne olur bana, seni, senin sevdiklerini ve beni sana yaklaştıracak amelleri sevdir. Allah'ım gözümden ve kulağımdan gönlüme hep güzellikler akıt ve ömrüm oldukça onları sağlıklı eyle. Bana zulmedenlere karşı beni koru ve zulümlerinin cezasını vererek onlardan intikamımı al. Allah'ım her şeyim olan dinimi hakkımda bereketli eyle. Dönüş yerim olan ahiretimi ve maişet mekanım olan dünyamı mübarek kıl. Hayatımı bütün hayırları arttırarak yapmaya ve ölümümü her türlü şerden kurtulmaya vesile eyle. Allah'ım senden tertemiz bir hayat, dost doğru bir ölüm ve huzurunda rezil, rüsvay olmayacağım bir dönüş dileniyorum. Allah'ım beni çok sabreden, çok şükreden, kendi gözümde küçük fakat insanların gözünde büyük bir kul eyle. Ya Rabbi beni bağışla, bana merhamet eyle ve beni yolların en doğrusuna hidayet Allah'ım, nurun tas tamam oldu, hidayet buyurdun, hamdolsun sana. İlmin öyle engin ki bağışladın, hamdolsun sana. Nimetlerini bol bol bahşettin, hamdolsun sana. Senin kerem ve şerefin bütün şereflerin üstünde, Şanın da topyekün nam-u nişanların ötesindedir. İhsanların hem en büyük hem de kulların için en meşakkatsizdir. Rabbimiz sana itaat edilir. Sen de takdir buyurup karşılığını verirsin. İsyan edilir, onu da bağışlarsın. Darda kalmışların imdadına yetişir, zarar ve sıkıntıları bertaraf eder, hastalara şifa verir, günahları bağışlar, tevbeleri de kabul buyurursun. Bütün bu nimetlerinin karşılığını senden başka hiç kimse veremez. Kimsenin sözü de seni hakkıyla sena etmeye kafi gelemez. Allah'ım, senden faydalı ilim istiyor, fayda vermeyen ilimden sana sığınıyorum. Ne olur, amellerimi kabul buyur. Allah'ım, bana ihsan edeceğin rızkın en genişini, yaşlılığımda ve ömrümün sonunda ile Allah'ım, rahmetinden, dileklerin, duaların, muvaffakiyetlerin, Amellerin, sevapların, hayatın ve ölümün en hayırlı olanını diliyorum. Beni dinin üzerine sabit kadem ile, Mizanımı ağır tut. Beni tahkiki imana ulaştır. Derecemi yükselt. Dua ve namazımı kabul buyur ve hatalarımı bağışla. Senden Cennette en yüksek dereceleri diliyorum. Amin. Allah'ım, bana bütün hayırların başını ve sonunu, en cami olanlarını, evvel ve ahirini, açık ve gizlisini ve cennetin en yüksek derecelerini lütfet. Amin. Allah'ım, Senden yapacağım şeylerin, işleyeceğim amellerin, ortaya koyacağım fiillerin, gizli açık, her şeyin en hayırlısını ve cennetin en yüksek derecelerini diliyorum. Amin. Allah'ım, namımı yücel, günah yükünü sırtımdan kaldır. Halimi ıslah edip düzelt. Kalbimi tertemiz hale getir. Namusumu muhafaza buyur. Kalbimi nurlandır. Günahımı affeyle. Ve beni cennette en yüksek derecelerle serpiraz kıl. Amin. Allah'ım, kulağımı, gözümü... Ruhumu, bedenimi, ahlakımı, ailemi, hayatımı, ölümümü ve amelimi mübarek eyle. İyiliklerimi kabul buyur ve beni cennetin en yüksek dereceleriyle lütuflandır. Amin. Allah'ım evvel sensin. Senden önce hiçbir şey yoktur. Ahir sensin. Senden sonra da hiçbir şey olamaz. Bütün canlıların şerrinden sana sığınıyorum. Günah işlemekten ve borca saplanmaktan da yine sana iltica ediyorum. Allah'ım, beyaz elbisenin yıkanıp tertemiz olduğu gibi beni... ...günah kirlerinden temizle. Allah'ım... ...doğuyla batının arasını uzak tuttuğun gibi... ...günahlarla benim aramı da öyle uzak tut. Bu, Hazreti Muhammed'in... ...Rabbinden bir dileğidir. Allah'ım... ...cehennem ateşinden beni koru. Gece ve gündüz... Beni mağfiret eyle ve bana cennette güzel bir menzil ihsan et. Allah'ım, senden beni cehennemden salimen kurtarıp, emniyet içinde cennete koymanı diliyorum. Ey güzeli açığa çıkarıp çirkini örten, ey günahlarından dolayı kullarını hemen Muahize etmeyen Ve perdeyi yırtmayan Ey affı güzel Ey Mağfireti bol Ey Rahmetini her yana saçan Ey Kullarının gizli yakarışlarını Duyan Ey bendelerinin Arzı hallerini ilettikleri Yegane merci Ey Afı geliş geniş olan, ey çokça ihsanda bulunan, ey kullarının istikakından önce nimetleri daha baştan bahşede, ey Rabbimiz, ey seyyidimiz, ey arzu ve dileklerimizin en son Senden vücudumu ateşte yakmamanı diliyorum. Cehennem azabından açık gizli bütün fitnelerden, Decal fitnesinden de sana sığınıyoruz Allahım, Allahım bela cenderesine, bela ana düçar kalmaktan, şekabetin gelip çatmasından hakkımızda takdir buyuracağın acı kazadan ve davranışlarımızda yanlışlar içine girerek hasımlarımızı sevindirmekten yine sana sığmıyoruz. Ey kalpleri dilediği gibi evirip çeviren Allah'ım kalplerimizi Hakk'a, kulluğa çevir. Ey kalpleri evirip çeviren Allah'ım Kalbimi dinin üzere sabit kıl. Ey merhametliler, merhametlisi Allah'ım, bizi bağışla, bize merhamet et. Bizden razı ol, bizden kabul buyur, bizi cennetine koy, cehennemden koru ve her halimizi, her işimizi ıslah et. Lütuflarını arttır, eksiltme, bizi yücelt, hakir düşürme, Bize ihsanlarda bulun, mahrum eyleme, bizi tercih et, Başkalarını bize tercih etme, bizi senden razı et ve sen bizden razı ol. Allah'ım, seni zikir, sana şükür, ve güzelce ibadet edebilmemiz için bize yardım et. Allahım, bütün işlerimizde akıbetimizi güzel eyle. Dünyada rezil rüşvayı olmaktan ve ahirette azaba maruz kalmaktan bizi koru. Allahım, bize bizi günahlardan uzak tutacak bir haşiyet cennete ulaştıracak bir taat ve dünya musibetlerini önemsetmeyecek kadar yakin vahşettin. Ömür verdiğin müddetçe kulaklarımızdan, gözlerimizden ve kuvvetimizden istifadeye bizleri muvaffak kıl. Onları hep kusurlardan salim eyle. Bize zulmedenlerden, İntikamımızı sen al ve düşmanlık edenlere karşı bizim muzaffer et. Bizi dinimizle alakalı musibetlere maruz bırakma. Dünyayı en büyük hedefimiz, tek düşüncemiz ve ilmimizin varıp dayandığı son nokta yapma. Ve bize merhamet etmeyecekleri üzerimize musallat etme. Allah'ım Senden rahmetini celbedecek amelleri mağfiretine götürecek vesileleri her türlü günahtan selamette kalmayı bütün iyiliklere nail olmayı cennete ermeyi ve cehennemden kurtulmayı diliyoruz Ey merhametliler merhametlisi Allah'ım üzerimizde bağışlamadığın günah Gidermediğin gam ve tasa Ödemeye muvaffak kılmadığın borç Rızana uygun dünya ve ahiret ihtiyaçlarımızdan isaf buyurmadığım bir şey bırakma Allah'ım Bize dünyada da ahirette de güzellik ver Bizi cehennem azabından muhafaza buyur Allah'ım Nebiyi i Ekrem'in Hazreti Muhammed'in sallallahu aleyhi ve sellem senden istediği her hayrı biz de istiyor. Yine Nebin Hazreti Muhammed'in sallallahu aleyhi ve sellem sana sığındığı her türlü şerden biz de sana sığınıyoruz. Şüphesiz her hususta kullarına yardım edebilecek bir tek sen varsın bütün dilekler de sana ulaşır. Gerçek güç ve kuvvet sadece Allah'a aittir ve O'ndandır. Allah'ım, bilerek sana bir şeyi ortak koşmaktan rahmetine sığınıyor, bilemediğim hususlarda da mağfiretini diliyorum. İnsanlığın iftihar tablosu, Hazreti Muhammed'in sallallahu aleyhi ve sellem Rabbi olan Allah'ım, ne olur günahımı bağışla, kalbimdeki gayz ve hiddeti gider ve dalalete sürükleyen fitnelerden benim muhafaza buyur.